Değerli izleyenler, İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Ben Doğan Cüceloğlu ve program arkadaşım Polat Doğru. Sizi bu programda görmekten çok mutluyuz. Bugün bir konuğumuz var, Nurdoğan Arkış. Nurdoğan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Değerli izleyenler, ben Nurdoğan Arkış'ı 1997 tanıdım. 3 yıl beraber çalıştık. Sonra herkes kendi yoluna gitti. Nurdoğan Arkış... Eğitim vermeye, kitap yazmaya devam ediyor ve benim gözümde çok önemli bir hizmet veriyor. Ondan dolayı bugün sizinle buluşmasına çok özen gösterdik. Ne konuşalım diye aramızda konuştuk falan. En sonunda karar verdik. Ne konuşacağız? Güven konuşacağız hocam. Nurdoğan mesaj çekti, telefon etti, aradı, bir elçi gönderdi. Güven konuşmazsanız gelmem dedi. dedi. Evet. <gülüyor> Nurdoğan çok önemsiyor güven konusunu hocam. Neden önemsiyor? Nasıl çok önemlidir. Ya Çünkü bütün, ben sosyoloğum işte, toplumu çalışıyorum. Bütün çalışmalar şunu gösteriyor ki herhangi bir birimde aile, iş yeri, ülke, dünyada ...dünya, trafik... ...herhangi bir toplumsal birim içerisindeki... ...en temel unsur... ...her şeyin omurgası... ...güven her şey... ...bütün her şeyin başlangıcı güvenle oluşuyor yani... ...bu çok önemli... ...o yüzden hani çok... Ben önemsemiyorum hani bu davranış bilimi dediğimiz alan önemsiyor. Onun içerisine biraz baktığınızda da güvenle temas ediyorsunuz. Bir de hakikaten nereye baksam ya güvenle ilgili bir olumluluk ya da olumsuzluk görüyorum. Bugün, geçmişte, yarın da bunu göreceğiz herhalde. Çünkü bütün insan davranışları onun üzerinde oluşuyor. O yüzden çok önemli. Bir de bir şey daha var. Bir, yani son beyin araştırmaları şeyi gösteriyor. 0-2 yaş arasında altıncı saatte, doğumunun altıncı saatinde bütün insanlar istisnasız iki şeye bakıyorlar. Ortamda güven var mı? Ortamda sevgi var mı? Bu kadar önemli bir şeyden söz ediyoruz. Güven dediğimiz şey. Evet. Dolayısıyla bütün resim buradan ortaya çıkacak. Yani o nedenle güven çok. Hava çok gibi, hava. su gibi, oksijen gibi çok gerekli Aynı bir mi? şey diyorsun. Aynı evet. Mi? Peki e... abi dememdi bir Bir şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyeceğim o zaman. <gülüyor> Abi şimdi sen güvenden bahsettiğin zaman ben seni bunu anlatırken dinledim. Yani müthiş anlatıyorsun. Ağzına sağlık. Güvenin oluşumuyla ilgili de bir dizgeden bahsediyorsun. Yani güven öyle ah, hemen şak diye oluşmuyor. Ve oluşması için ihtiyaç duyduğu bir takım şeyler var. Ee, onu da biraz daha konuyu anlayabilmek adına anlatabilirsen çok sevinirim. E ya şimdi, e bir, şimdi güven deyince biz temel bir... ...cümle söylüyoruz yani işte hı hı. ben Polat'a güvenirim işte Doğan Hoca'ya güvenirim ya da güvenmem hı hı. neyse yani... ...A şahsına B şahsına güvenirim güvenmem. Biz çok temel bir cümle söylüyoruz ama bu temel cümlenin aslında alt başlıkları var. O alt başlıklara bakmak gerekir ki hani doğru biçimde konuşalım ve doğru biçimde anlayalım hani... ...ortamlara baktığımızda Aynen. burada ne oluyor ne bitiyor. Şimdi bir tanesi şu ee, en temel güven noktası bu benim anlayabildiğim kadarıyla burada bilimsel sonuçlar var diyemeyeceğim yani... Hı hı ama hani çok bunun üzerine çalışmış biri olarak söylüyorum en temel güven noktası şu ilişkiniz içerisinde ben sizin benim o ilişki içerisinde var olmamı sağlayacağınıza güven duymam lazım. Evet. Bu çok önemli. Evet. Bu Var olmak derken de tam sizin kavramlar hocam. Bu beş varoluş boyutu diye ortaya koydunuz o kitaplarınızda yazdığınız şeyler. Yani şu, ben adam yerine konacak mıyım bu ilişki içerisinde? Evet. Duygularım önemsenecek mi? Evet. Ben doğal olarak kabul edilecek miyim? Ben burada sevgi görecek miyim? Hı -hı. Bunlarla ilgili bir güven duymam lazım. Bu ilişkiye duyduğum güven. Buna Bu adı veriyorum. İlişkiye duyduğum güven. Ben bunları sizden alıyorsam o ortam içerisinde nasıl söyleyeyim bunu sıcak bir güven var. Kuru bir güven değil. Bu kuru güvenle birazdan anlatırım onu yani. Hı hı. Şimdi bu yani bu bahsettiğim bir çocuğun ana babaya güveni gibi bir şey mi abi? Eğer varsa. Ee, e eğer varsa ne? Yani şimdi eğer ben bir ana baba olarak, aramızdaki, ilişkide, aramızdaki ilişki varsa, güveni varsa anladım, anladım. orada e, gelişebilen, kendini var edebilen bir çocuğun varlığına sunulmuş bir güven var değil mi? Tabii tabii. Şöyle, e, şimdi ben şunu bilmeliyim. Bu eve geldiğim zaman, Hı. örnek, bu eve geldiğim zaman okuldan geldim. Evet. Benimle nasıl ilişki kuracaklar Hı. burada? Yani şu olacaksa, bugün kaç aldım? Bugün dersinde ne oldu diyeceklerse burada ilişkiye güven duymamaya başlıyorum Tam, tam da bu açıklığı arıyordum ha, Yani ama şu olacaksa o işte canım gelmiş, yavrum gelmiş, koçum gelmiş de neyse yani. Hı hı. Gel, gel bakayım işte bir sarılayım sana falan diye. Ben burada güven duyuyorum. Burada, burada ben, ben olarak adam yerine konuluyorum. Hı hı. Notunu almış, sınıfında iyi durmuş, hocasına güzel soru sormuş. Yani görevini yerine, o görev güveni ayrı bir güven. Yani kendim olarak var olabildiğim bir ortamdan Aynen bahsediyoruz. Öyle. Kalıba uyuduğum için değil, işte gerekenleri yaptığım Aynen için öyle. değil. Ben eğrisiyle doğrusuyla bu kapıdan içeriye girerim ve böyle girdiğim için de bu insanlar beni kabullenir dediğin yerde... ...güvenin ilk temeli oluşuyor. Tabii, en temel kısmı bu. Şimdi yani. ben bir örnek vereyim. Bir arkadaşım, yıllar önce bir arkadaşımın babası boşandı. Yani babası ve annesi boşandı. Ben de onları bir biçimde tanıyorum. Onlar yani çok yakın olduğum kişiler. Dedim ki ya niye boşandınız dedim. Yani hani bizim büyüklerimiz onlar ve... Hani ...anlamak da istiyorum falan. Hani hayatı da çözmeye çalışıyorum falan. Niye boşandınız dedim. Dedi ki ya dedi her akşam eve girdiğimde... ...bana tek sorulan soru vardı. Ekmek aldın mı? İlişkiye güven duymuyor adam yani. ilişkide ben yokum ama ekmek alan, ekmek getirecek olan bir görevli olarak varım. Şimdi bu tabii ki sevgi boyutu da var işin içinde. Bunlar zaten birbirine karışıktır yani de. Evet. Ama sonuçta bu yeter artık ya dedi adam. Hı -hı. Yani hani ben başka biçimde ben ben olarak var olmak istiyorum. Yani Hı -hı. şimdi adını söylemeyeyim, Ahmet diyelim. Ya yani beni Ahmet olarak karşılasın istiyorum dedi. Ya da tersini ben çok gözlediğim bir şey, eve geliyor kapıyı açıyor adam... ...ilk sorduğu soru ne yemek var bu akşam? Hı -hı. Ya bir dur kadına... Bir, Aşçı mı? Bir, ya ya. Aş, aşçıya bile böyle davranmazsın canım yani. Şimdi bu işte ilişkiye duyduğum güven. Bu ilişkide beni ben olarak var edecek. Adam yerine konacak, koyacak, önemseyecek. Duygularımı anlayacak. Ağlıyor, ağlama diyor. Ne ağlıyorsun? Bunda ne ağlanacak ne var diyor. Sen ne biçim insan? Ya bozuk musun diyor falan. Ya ağlıyorum ya. Senin yanında ağlamanın rahatlığı. Güven bu. Yani böyle bir ilişki güveni dediğim şey bu. Çocuk buna güven duyacak mı? Evet. İşçi... Yönetici, herkes için geçerli bu yani. Politikacı, vatandaş <gülüyor> buna güven duyacak mı? Evet. Bununla ilgili kabul görecek mi? Şey kabulünden söz ya. etmiyorum. Ee, evet, haklısın, senin dediğin olmalı. Bu ayrı bir konu, o görevle ilgili güvene geçecek. O, onu konuşuruz. Ama burada ya beni bir anla ya. Anlıyor evet. musun, anlamıyor musun? Bir anla, sonra kabul etme. Bu başka bir şey. Evet. Beni anladı, ha Karşımdaki beni anlar. Hı hı. Bu. Buna güven duymam lazım ve benim gördüğüm temel bu çünkü mesela bir insanın karakterine güvenebiliyorsunuz. Evet. Karakter güveni de ikinci Hı -hı. noktadaki önemli kısım yani. Yani sözünü tutar mı, işte ne bileyim görevini yerine getirir mi, işte Hı -hı. adamdır, beni satar mı, arkamdan bıçaklar mı, hain mi falan falan Şimdi bunların hepsi var olup ilişkide güven vermeyen bir sürü vakan. Olabilir, İş yerinde de böyle maaşını ödüyor, işte ne bileyim <gülüyor> görevini yapıyor, hakkını veriyor, işte işini zamanında teslim ediyor bilmem ne ama bir merhaba demiyor, bir sıcak dokunuş yok, bir insani ilişki yok. Hı hı. Hiç onlar söz konusu değil. Yok o, o kurumlar ölüyorlar, duyguları ölüyor. O aileler, o toplumlar ölüyorlar. O nedenle hani bu ayırmak gerekir bunları diye düşünüyorum. Evet. Ben, ben görevimi Yoksa, yaptım evet. daha ne yapayım diyor. İlişkideki evet. görevini yapmadım. Evet. Şimdi <gülüyor> bizi izleyen e, izleyenlerimiz e, şöyle bir şeye takılmış olabilirler. Hakikaten ya yani ne ağlıyorsun diyor. <gülüyor> Beni ağlarken böyle kabul edecek yerde. Ay canım ağlıyorsun. E, bir daha su vereyim. Ben bekleyeceğim sonra anlat. Diyecek yerde ne alıyorsun? ancak bir şey yok. Bir, bir de çıkma başıma falan filan diyor falan. Niye bunlar böyle oluyor diye aklına geliyorlar. Evet. Herhalde bugün esasında niye bunlar böyle oluyor diye konuşmayacağız. Ee, bir, Konuşabilir bir parça, miyiz? Bir parça konuşuruz. Konuşmamız tamam. lazım daha. Tamam. Dönüşüm, o ya zaman biraz konuşalım. Olur. Olur. Çünkü bazıları oraya takmış ha ...diyebilirler. Sahmin ediyorum. Benim ülkemde bu tip durumlar çok oluyor. Maalesef çok. çok yani. Ve bunu yani her kuruma bakınca böyle görüyorum yani. Konuşurken, arkadaşlarım konuşuyor. Çok aklı başında insanlar bunlar yani. Birbirleriyle konuşurken, karılarıyla konuşurken, kocalarıyla ...çocuğuyla konuşurken farkında olmadan bunu yapıyor. Ve... O güvensizlik algısı içerisinden zaten çıkacak bu sorunlarında hepsi. Sonra o anababa oluyor çünkü. Evet, Ve aynen. doğru model bu zannediyor. Aynen. Bu şekilde yapılır zannediyor. E, bunlara da ilgi duymayınca da kendini de değiştirmiyor. Yani temelde aslında cevabının da böyle yani, olduğunu düşünüyorum. Yani bu bahsettiğin çok aydınlatıcı... Bunun olmadığı yerde güvensizlik duyduğumu tanımlamak bile çok zor. Tabii. Aslında yaşadığım şey o. Tabii tabii. Ya bak bu, bu, bu, Yani çünkü bakıyorsun benim. ana baba sözünü tutuyor. Yapılması gerekenleri yapıyor evet, çocukla evet. ilişkisinde öyle ama evet. kabul etmediği evet. için onun varoluşuna ya tamam eyvallah bütün bunlarla birlikte sen buradasın demediği zaman Çocuk bir yandan diyor ki ya bir, bir sıkıntı var ama adı ne bunu bilmiyor. Tabii, tabii. Çünkü hı hı. şu oluyor pardon hocam şu oluyor yani her evde tabii ki yani analar babalar ben biliyorum ya canlarını verirler yani çok özel bir hasta durum yoksa işin içinde psikolojilerinde Bütün analar babalar çocukları için canlarını verir. Ama duygularını vermiyorlar. <gülüyor> vermiyor yani en önemli şeyi vermiyor. Çocuk buna bakıyor ya ve sonra ne oluyor? Ya bakın e, her akşam babasının ...cebine, anasının çantasına bu akşam bana ne getirdin diye bakan çocuklar var bu memlekette. Şimdi bu şu demek, bu evde ben sadece mal olarak karşılık görüyorum demek. Yani bana çikolata getirdin mi, bana oyuncak getirdin mi? Ama çocuk çocuk olarak, bir ya Sunay Akın'ın müthiş bir lafı var diyor ki, biz çocuğu seviyoruz ama çocukluğu sevmiyoruz. Aynen, evet. Şimdi, bu, bu hakikaten böyle. Ya biz onunla oyun oynuyor muyuz? İşte o sizin muhteşem bir şey yani çocuğun çocuk, çocukluktur. Ana vatanı insanın yazısı var ya. E şimdi gerçekten sen çocuğunla gidip iki şey yapıyor musun? Güreş tutuyor musun? Ya benim bir badanacım vardı. Ya benim badanacım deyince de <gülüyor> şey oldu. Evi yani işte, evet, ya. Çok önemli. Gerçekten çok. anlatmanı istiyorum onu. Evet. Şimdi... E, işte ev boş boyuyor, ben de akşamları gidip bakıyorum hani şurası nasıl, burası nasıl falan diye bir akşam geçittim söz verdiğim saatten. Gittim oturmuş şeye, boya kutusunu ters çevirmiş, salonun ortasında böyle bekliyor adamcağız beni yorgun. Dedim kusura bakma geç kaldım Fala, abi olur mu olur falan dedi. Ya dedim yorgunsun evet yorgunum abi dedi. Dedim şimdi eve gidince dinlenirsin. Yok dedi ben dinlenmem eve Ya Turan Usta olması lazım İnşallah dinliyordur. Adını yanlış söylesiysem özür dilerim şimdi unuttum. Ee, Yok dedi ben dinlenmem dedi. Aklıma samimiyetle eve gidecek. Evde de bir iş yapacak ikinci iş yapacak falan bu, bu var benim aklımda. Turan Usta benim için öyle biri yani. Hı -hı. Ama adam şey kişisel gelişim kitabı çıktı yani <gülüyor> <gülüyor> dedi ki e yok dedi ben eve gince dinlenmem ne yapıyorsun dedim benim üç çocuğum var dedi işte biri üç yaşında biri yedi yaşında biri de on yedi yaşında on yedi yaşındakinden eminim diğerleri de yaklaşık o yaşlarda tamam mı ee, dedim ben dedi eve gider gitmez dedi salonun dedi sehpalarını koltuklarını kenara çekerim yer açarım dedi ben dedi önce büyükle başlar sonra ufağa doğru giderek hepsiyle önce bir güreşirim dedim vay be dedim niye yapıyorsun bunu ben dedi şimdi onlarla bunu kurmazsam ileride çok kavga ederim dedi. Çok güreşirim dedi. Şimdi ben onunla güreşeceğim dedi. Onunla temas edeceğim, onunla oynayacağım, onunla ilişki kuracağım. Ben ilişkide güvenilir biri olmalıyım mesajını veriyor. Böyle söylemedi ama bunu söylüyor adam. E şimdi hakikaten böyle e, görüyoruz da böyle olduğunu da. Şimdi ben buna doymuyorum. İş yerinde doymuyorum, evimde doymuyorum. İşte ne bileyim trafikte doymuyorum, sokağımda doymuyorum sağ eğer böyleyse ondan sonra müthiş bir huzursuzluk başlıyor. Çünkü başlıyor. demin söyledim 6. saatten başlıyor bunu 2 yıl boyunca beyin bunu arıyor. Doğduktan 0-2 yaş arasında 6. saatten itibaren beyin buna ama güven var mı? Güven var mı? Güven müthiş radarımız var bizim yani. Evet. Ve bunu algılıyoruz. Evet. Ama bunu ifade etmekte belki zorlanıyoruz sadece. Evet. İşte hani elektrik almadım diyor, sevmedim diyor, bilmem ama bu evet, Temelde evet. bu yani. Şöyle bir şey e Altın çizmek istiyorum. Ee, bu çok önemli. Altıncı yani saatten itibaren hakikaten bunu soruyor olması. Farkında olmadan şöyle bir ortam içerisinde... Ee, ...biz yani alt beyin bunu hissediyor, anlıyor ama üst beyin belki yıllar sonra farkına varıyor. Yaşam bazı şeyleri elde etmek için mi var? Yoksa yaşam yaşanmak için mi Hayır. var? Şimdi e, bir toplum düşün ki neden yaşıyorsun? E, mal mülk sahibi olmak için, e, şunu yapmak için, bunu yapmak için e, falan filan. Böyle bir sürü elde edilecek sonuçları sıralıyor. Ve ana baba da diyor ki bunlar elde etmesi çocuğa yardım edeyim diyor. Hı -hı. Ve esas o süreç yaşanması gereken şimdi şu an... ...çocuğun gülümsemesi, hmm. sesinin tonu, hmm. bakışı, hmm. heyecanı... ...hepsi bir şeyin aracı olarak görülme durumunda. Kendi içinde bir değer kazanamama durumunda var. Aynen. İşte ben de korku kültürünün baş belası olması meselesi olarak bunu görüyorum. Evet. Böyle olunca şu anda ilişkimizde güven var mı konusu adamın umurunda değil. umurunda değil. Çünkü çocuğu kullanmak istiyor diyor ki bunu ben doktor yapacağım. Evet. Ve doktorun da işte kadın doğum olsun, en çok para o kazanacak evet, diyor. Anladım. İleride diyor bana doğacı olur o paralar geldiği zaman. Fakat bakıyorum bu meslek yönünden başarılı olan insanlar ne kadar aso suratlar var ya. Yani. Sevgi evet. diye bir şey yok. Tabii yani tabii. enteresan bir şey. O o varmışın beş boyutunu yaşayamamış insanların bir açlığı var ve bir varoluş öfkesi diyorum. Evet, evet. İçine Doğru. sinmiş vaziyette. Yani. Aynen öyle. Ve bu eksik olunca da ve bunu da şunu yapamıyorsa yani ya bir dakika ben burada bir eksiklik olduğu için şimdi şu hatayı yapıyorum. Tarifini kendi içinde yapmıyorsa o zaman hakikaten öfkeye dönüşüyor. Neye kızdığını bilmiyor. Neyi, ne hesaplaşmak gerektiğini bilmiyor. Bütün bunları çözemediği için de ilişki bozulmaya başlıyor. Doğru. Başka şeyleri konuşmaya, başka şeylerin kavgasını yapmaya başlıyorlar. İşte az ders ...çalışıyorsun diyor. Çocuk da kapıyı çarpıyor... ...içeriye giriyor. Ama orada aslında... ...ya ba bana güven ne olur var. Şimdi başıboş bırakmaktan söz etmiyoruz o da hani o da değil tabi yani konuşmak istediğimiz söylemek istediğimiz şey yani ama bunu vermediğin zaman hiçbir şeyi veremiyorsun aslında istediğin kadar kadın doğum uzmanı olsun o çocuk yani ondan sonra evet. ilişki kopuyor gidiyor Hı. ya bir, bir iki bir şey daha ekleyeyim mi yani tabii, o tabii, açık kalmasın tabii. diye ama abi şimdi... hep konuşuyorsun ya biz de konuşalım ee, da da falan. <gülüyor> Özür dilerim. <ya>. abi sen <gülüyor> annesi diyeyim. davet etti ya, bizi dinliyorlar zaten <gülüyor> lütfen ya şimdi e, şimdi bu yani ilişki... İlişkide güven var mı yok mu? Bu çok önemli bir şey. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Şimdi ilişkide güven var mı yok mu? Mesela çocuktan söz edelim. Bunu her yer için düşünebiliriz. Ee, babama duyduğum ilişki güveni ayrı, anama duyduğum ilişki güveni ayrı. Bu ikisinin aynı anda olumlu olması lazım. Hmm. Şimdi şu zannediliyor. İşte çocuk babasına güven duysun yeter. Hayır değil. Ne? Bu ikisi de apayrı nedenlerle çok önemli. O, ...onun tamamının var ve ikisinin de sorumluluğu var. İşte, yani, bunun altını çizmek istiyorum. Çok, çok önemli. Çok önemli. Yani çok annenin çocukla kurduğu ilişkideki güven kendi başına önemli, gerekli. Babanın çocukla kurduğu ilişki, güven kendi başına gerekli ve önemli. Evet. Bakın bir hikaye, bir şey gerçek olay anlatayım size. Bu bundan bir önceki kitapta anlattım bunu. Bülent diye bir adımlar. Bir dakika. Der, bir... Parmağında bir şey gösterdi. <gülüyor> değil mi bu evet evet, evet. evet. kitabın adı Hı, mümkün. mümkün bunu da sonra anlatırız ama bundan derken merak ettiler şimdi Hı, onların tamam. gözüyle bakıyorum Nurdoğan Arkış'ın bireysel liderlikle ilgili kitabı iyi ki yazdı. Evet, sağlık. eline sağlık, eline sağlık. Teşekkürler. evet Teşekkürler. teşekkür ederim bir önceki iletişimle ilgili o yeni annen geldi, bütün günün mahvoldu. Şimdi orada Bülent'in hikayesi var. Bülent işte bir fabrikada yönetici, mühendis, çok düzgün bir insan, pırıl pırıl falan, 4 yaşında bir kızı var. O zamanlar öyle, 4 yaşında. Eğitimden sonra, e, iletişim eğitimi yapmıştım bizim o işte konular. E, eğitimden sonra bir ara veriyoruz, bir 4 gün daha yapacağız eğitimi. O 4 gün arasında da bir ödev veriyorum onlara, neyse geldiler dedim ki paylaşın evlerde ne oldu falan. Bülent dedi ki ya dedi ben dedi bir şeyin farkına vardım ki ben çocuğuma aslında babalık yapmıyormuşum. Yaptığım babalık işte ne ihtiyacı var hanım? Ha ayakkabımı al işte para, işte gidin alın, işte ne ihtiyacı var? Ha eşofman al gidin alın neyse. Yani bu bu bu düzeyde. Bunu babalık görevi olarak görüyor. Bu doğru babalık görevi olarak evet ve helal olsun. Fakat ilişki yapmıyorum mu anlamış. Teminatçı çekebilirsiniz. <gülüyor> Aynen öyle ya. Banka gibi çalışıyor aslında. <gülüyor> yani. Çocuğun <çocuk> için sürekli, <gülüyor> sürekli para çekebileceği bir bankamatik yani baba. <gülüyor> evet. Şimdi e, ama diyor şöyle bir yanı var. Çocuk diyor hiç benim yanıma gelmez gel bir seveyim seni derim hiç yani hep annesinin yanına gider diyor ki bunu bahsettiğimde çocuk 4 yaşında hiç benle beraber uyumadı bu çocuk diyor tamam, tamam mı ben de diyor böyle düşünüyorum ben bu böyle çocuk benim ailemde böyleydi diyor benim baba kendi babasının hikayesini anlattı aynı aslında evet. tamam mı şimdi <gülüyor> <gülüyor> eğitimden sonra gitmiş ya da kim sana bir sarılayım demiş kıza işte neyse sarılmış etmiş bilmem ne falan Karısı demiş ki ya demiş ayakkabı almamız lazım. Ee, eskiden olsa şöyle iyi al para gidin alın derdim. Demiş ki ben alacağım. Birlikte alacağız kızımla. Dükkana gitmişler. Bu şaşırtıcı bir şey. Hanım şaşırmış hayrola falan demiş. Yok demiş ben alacağım yani. Gitmişler dükkana. E, içeriye girmişler. E, demiş ki amcası demiş işte tezgahtara. Annesi demiş e, işte 4 yaşındaki çocuk kaç numara yer 26 mı giyiyor yani anam öyle anam. bir şey. He, kız anam. çocuğu. <gülüyor> kız çocuğu evet abi. O var. Şey numaradan anlaşılıyor mu kız çocuğu erkek çocuğu Yok <gülüyor> kızların ayakları biraz daha uzak oluyor. <gülüyor> 4 yaşında bizimkisi 28 falan giyiyor. Evet. <gülüyor> Şimdi 26 numara. Demiş ki diz 26ları bize amcası, demiş dizmiş, yavrum demiş seç demiş hangisini istiyorsun. <gülüyor> Eskiden olsa şunu yaparım diyor. <gülüyor> Kaç lira, dokuz lira, on lira, tamam işte on liralık aldık, tık. <gülüyor> i̇yi bunu. Oldu mu, vuruyor mu, tamam bitti. Görev. <gülüyor> Ama ilişki yok işin içerisinde. <gülüyor> Çocuğa demiş ki hadi bakalım bir seç. <gülüyor> Çocuk diyor o kadar ben çocukla ilişkiyi köreltmişim ki diyor. Çocuk bakmış babasına demiş ki hangisini seçeyim baba. Diyor ki içim parçalandı. Ben bu çocuğa hiç hak tanımamışım. Yavrum demiş sen giyeceksin sen seçeceksin. Çocuk şaşırmış. Onu seçmiş bunu seçmiş onu seçmiş bunu seçmiş. E, 45 dakika durduk o dükkanda diyor. Eskiden o yarım dakika süren işte ama diyor. Ben ne kaybediyormuşum. O 45 dakikayı kazanırken neyi kaybediyormuşum. Çocuk onu giymiş bunu giymiş bilmem ne falan. Hiç gerilmiyorum ve bunun keyfini çıkarıyorum diyor. Çünkü çocuğumla bir ilişki yaratıyorum. Anı yaşıyor işte yani. Ondan sonra... <gülüyor> İki tanesini, bir onu, giyiyor, bir onu giyiyor, bir onu giyiyor, bir onu giyiyor, bir onu giyiyor diyor ki aslında bütçem yok ama diyor içime izliyor diyor dört yılın intikamını alacağım diyor çocuğa demiş ki hangisini? Baba demiş o da var bu da var bir onu giyiyor bir onu ikisini de alayım mı sana? Al baba demiş çocuk. Şimdi çocuk varoluşunu yaşıyor, bir mal edinmek değil bu artık yani. Ayakkabıyı aldım sevindi değil. ...çocukla bir ilişki kurdum. Çocuk bunun keyfini yaşıyor aslında yani. Şimdi uzatmayayım neyse almışlar. Başka hikayeler de var aynı gün olan. Ondan sonra eve gittik diyor. Çocuk biberonu almış gelmiş. Baba demiş bana içirsene biberonu. Hmm. Şey sütü. Ve ilk kez o gece benle uyudu diyor. Hmm. Annesi çağırdı gitmedi. Çocuk ilişkiye güven duymaya başladı. Aa, şimdi... ...bunu yaptığınız zaman... O ...göreviniz mereviniz falan ondan sonra çok şey bravo okusun ama bunu yapmadığınızda çok temel bir şey eksik kalıyor. O yüzden bu bir numara diyorum. Evet. Çok arkadaşın adı Bülent miydi? Tamam kulağı çınlasın. Ben bu noktada şöyle bir şey söylüyorum. Bülent babalık yapmaktan baba, baba olmaya terfi etmiş. Evet, evet aynen öyle evet. şey. evet. yani bu, bunu işini biz atlıyoruz şeyler ilişkiler içerisinde bunu evet. atladığımızda da her şeyi atlamış oluruz iş yerinde de böyle bir iş evet. yerinde dedim ki yani nasıl işte bu ilişkiyi nasıl kuruyorsunuz e dedi biz dedi 2500 kişi çalışıyor fabrikada biz dedi işte herkesin yaş gününü kutlarız e bu çok özel bir şey yaş günü kutlamak çok ha, bravo vay dedim helal olsun ya ne şimdi yapıyorsun? 2500 kişi 365 gün olunca o gün mutlaka birinin yaş vay. günüdür yani hı hı. dedim ki ya bugün yaş günü olan var mı? Vardır, vardır dedi. Ben size onu gösteririm dedi. Şimdi şeyi fabrikayı dolaşıyoruz tamam mı? ...şimdi uzun koridorlar var fabrikada. Aklıma geldi dolaşırken. Adama dedim ki ya dedim hani yaş günü mi aşk günü var. Ha dedi göstereyim size dedi. Bakın şimdi dedi. Şimdi koridorun üstünde ışıklı hani böyle harfler kay kayan bir tabela var. Şimdi yazıyor işte kalite çok bilmem nedir koruyalım işte yok o da bilmem nedir. Bunların hepsi doğru. Hani ben hatırlamadığım için cümleleri söylüyorum aşağılamak için diye. Çok doğru şeyler. Kalite işte güvencelidir gelin. İşte gene ismi sallayacağım şimdi yani... ...işte A Ayşe Yılmaz Yaşgün'ün kutlu olsun dedi. E gördün mü hocam dedi, bak işte dedi, kutluyoruz dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki abi dedim bana şey göstersene kim Ayşe, Ayşe? <gülüyor> burada. Hmm. Şimdi bu bakındı tamam mı? Birine dedi ki gel gel dedi. Ulan dedim tanıyor yani helal olsun ya. Gel gel dediğin ustaymış meğerse. <gülüyor> dedi ki ya bu Ayşe Yılmaz kim dedi, neresi dedi. <gülüyor> Canım, eşi... Hı hı. Bana bütün bankalardan şeyler, nerede nerede yaş gününüzü kutlarım. E yok yani o ilişki güveni değil ki görev için yapıyorsun onu. Benim paramı sana getireyim diye yapıyorsun. Hı hı. O senin görevin bu başka bir hikaye. Hı hı. İlişkiye güven duymam lazım benim önce. Hı hı. Ben, beni dinleyecek beni adam yerine beni özel bulacak. Bunu duyduktan sonrası kolaylaşır. Bu ön koşul diyorsun değil mi abi? Bu ön koşul. Bu ön koşul. Bir başının tamam. altına çizmek <gülüyor> istiyorum ee, <gülüyor> Murad amcım. Türkiye'de. ...beş yaşındaki çocuğa sor. Bu evde seni adam yerine... ...koyuyorlar mı diye anlar... Kesinlikle. ...ve cevabını bilir. Aynen. Hatta ne kadar diye sor. <gülüyor> çok mu Ardım, abi, hiç mi onu da söyle, söyle. onu da söyle hocam 0-2 yaş arasında buna kodlanmış yani bunu söyle. herkes söyler bunu yani. herkes burada sokaktan çevirelim soralım bu toplumda kendini güvende hissediyor musun ananın babanın yanında güven iş yerinde güvende hissediyor musun hocam ben eğitim sonrası eğitim değerlendirme formu dağıttım ben dağıtmam da. Bir kurum dedi ki dağıtır mısın dağıttım dolduruyorlar biri dedi ki ya hocam dedi bunu siz mi alacaksınız kurum mu alacak dedi Dedim ben alacağım ama kuruma vereceğim kurum için dolduruyorsunuz dedim. Ah dedi ben o zaman yenisini alabilir miyim dedi şimdi dedi bunu görmesinler dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben güvenmiyorum diyor ve o kurumdaki her şey biter. Evet her şey bu yoksa her şey biter ve bu istisnasız sağlanmalıdır hocam yani toplumda yüzde yüz ben bu ilişki içinde varım ailede yüzde yüz iş yerinde yüzde yüz birini yok edemezsiniz yani burada bir şeyin altını çizmek istiyorum ben abi sen onu söyledin ama güme gitmesin diye tekrarlamak istiyorum ben birinin %100 ilişkide var olduğunu kabul etmek, onun söylediğini %100 kabul etmek anlamına Aynen, gelmiyor. kesinlikle doğru yani. yani o başka, o o başka tartışırız. onu diğime katılmıyorum ama dinlerim seni. Aynen öyle. Adam yani mi? seni anlamak için özen ve çaba gösteririm. Kendi kalıbımı sana dayatmakla uğraşmam. Aynen öyle. Öyle bir derdim yoktur. Seni anlamak benim için önceliklidir diyorsun. Hayır, Çünkü... Zaten e, ben kabul edileceğimi, değerli olacağımı Koşulsuz olarak bildiğimden dolayı çok dürüstçe fikirlerimi söylerim. Çünkü fikrimden dolayı beni kabul etme durumu yok. Benim varışımı zaten kabul etmiştim. Evet, Böylelikle çok rahatlıkla çok dürüst rahat, olurum. Gergin evet, olmam, maske evet. göstermem. Evet. Ondan dolayı rahat rahat, e, karşımdaki benim fikir değilim diye rahat evet. konuşurum. Evet, evet. Çok çok önemli. Ve ne oluyor o zaman biliyor musunuz? İkinci gündemler olmuyor. Heh. ...onu söylüyorum, onu kastediyorum, onu söylemeye çalışıyorum, söylediğimde anlamıyor ha. bilmem ne olmuyor. Diyorum. Abi ya böyle ben... bir ortamda komplo teorileri gelişir mi? Artıya mı gelişmek, niye gelişmek? Abi ne mi? kadar sıkıcı olur ya, kasteleri ne yazacak? Şu şey yazarlar ne yazacak? <gülüyor> ne konuşacağız? Onlar da oturmuyor. Hep birinin bir komplo teorisi var. <gülüyor> bir zahmet roman yazsınlar ya, onlar da yani. <gülüyor> Romanları da komplo teorilerine dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> o da vardı. Kına geldi komplo teorilerinden <gülüyor> hakikaten. Ama hakikaten öyle yani. Evet. Bu bakın, madem o biraz oraya da... Yani güven sorunu çözülmeden bu toplumda hiçbir şey olmayacak ve maalesef bunu bir sosyolog olarak böyle içim acıyarak gö görüyorum inanılmaz bir güven kaybı oluşmaya başladı. Ve bir şey daha söyledi ve bu sıfırla iki yaş arasındaki döneme giderek başlaması dön, gereken dön, bir dön. şey diyorsun. Asıl orada, asıl orada oluşuyor. Ona zaten güven duymadı mı kişi bir de sonra şimdi onlara falan giremez, giremez neyse kendine de güven duymamaya başlıyor. Aynen. Ben şimdi burada güven duyuyorsam sizden dolayı başıma bir şey gelmeyecek. Ondan sonra kendime yönelmeye başlıyorum. Ona gidiyorum, buna bakıyorum. Aa, şu hoşuma gitti diyorum falan. Ama sizden güven sorunu yaşarsam... O zaman da önce sizi kontrol etmek zorundayım. Çünkü varoluşumu korumam lazım size Aynen. karşı. O yüzden ne oluyor? Biz birbirimizi yemekle uğraşırken hiçbir şeyi üretemeden yok olup gidiyoruz. Gideceğiz yani. Hı hı. Bu böyle bütün baksınlar yani namuslu bir biçimde baksın herkes. Bütün toplumsal yok oluşlar güvensizlik üzerinden gidiyor. Ben çok inceledim. Evet. Çok inceledim yani. Ve içim acıyor. Bunu bu toplumda görmekten içim acıyor benim. Gerçekten evet. yani. Çok yazık bir ben işte benim üniversitede bir sürü Vietnamlı öğrenci vardı ee, ve bir e, Amerikalı uzman Vietnam kültürü üzerinde çalışmış Kuzey Güney Vietnam Savaşı ve ve sonunda neticede böyle bir, bir yok olan bir toplum oldu orada ee, bunun böyle olacağı belliydi nasıl çünkü köyünün dışında başka hiç kimseye güvenmiyor Köy içinde de e, güvenmiyor ve şöyle bir öykü anlatıyor. Ee, bir bilge kişi köye girdiği zaman bakıyor bir çocuğun elinde altın ee, diyor ki çocuğa bak diyor bak da güzel pırıltılı taş var bende diyor bir cam parçası senin elindekini ver bunu vereyim diyor çocuk o veriyor falan öbürü diyor ki e, ama bu çocuk daha sonra anlayacak diyor altının daha kıymetli olduğunu ve senin verdiğin hiçbir şey ifade etmeyen bir cam parçası olduğunu anlayacak diyor aha diyor ben diyor, ona diyor ders verdim, ben bir kişiyim diyor. Nedir verdiğiniz ders diye soruyor. Kimseye güvenmemesini öğreteceğim ona diyor. Of. Ve böylelikle kimseye güvenmemek... ...orada bir toplumsal meziyet olarak Aynen. kendisini Aynen. gösteriyor. Hocam bakın ben buradan, pardon sözünü... Yok olan toplumların öyküsü diye tabii, tabii, tabii Bakın bana. buradan bir örnek vereyim. Üsküdar'dan karşıya geçeceğim şey, motorla. Ee, şey deniz motoruyla yani İstanbul'u bilmeyenler için söylemiş olayım böyle 10-15 kişiyiz falan ben de bekliyorum işte motor gelsin de binelim diye şuradan bir kadın sesi duydum git git git oraya da gör bak ne olacak dedi tamam mı baktım bir tane böyle 8-10 yaşlarında bir çocuk var kalabalık bu çocuk böyle iskele şurası diyeyim hı hı. şurada durmuş şu ...denize bakmaya çalışıyor tamam mı? Hı -hı. Ama burada insanlar var. Hı -hı. O sesi söyleyen annesi şurada arkada duruyor. Şimdi çocuk oraya bakmak istedi. Anne git git oraya bak ne olacak deyince bir tereddüt Tedirgin oluştu. Hı -hı. İşte anneye bakıyor falan böyle şey yapmaya çalışıyor. Çocuk ama merakı devam ediyor tabii. Hala böyle bakmaya çalışıyor falan. Git oraya bir bak bakalım dedi. Düşünce dedi seni kim kurtaracak dedi. Hı -hı. Yani güvensizlik ortamındasın çocuğum diyor. Farkında değil. Şimdi daha vahimi var. Şimdi çocuk denede de merak ediyor. Böyle iyice tedirginleşti ama onu hemen dilinden anlıyorsunuz yani. Ha ben burada güvensiz bir ortamdayım. ve bakıyor bakıyor falan çocuk ama hala bakıyor. Git bakalım düş bakalım düşünce bakalım ben kurtaracak mıyım seni? Ben de kurtarmayacağım seni dedi. Anne. Anne bu ya. Şimdi ben çocuğu korumaya Sorsak dese ki, babacığım niye yaptın bunu? Ben çocuğu korumaya çalışıyorum. Ama farkında değilsin, bana güvenme dedim sen. Bunu anne diyor hocam. Evet. yani ve bunu yani şimdi bizi izleyenler falan bir düşünsünler kaç kere komşuları, anaları, babaları teyzeleri, işte kuzenleri bilmem birbirlerine kimseye güvenmeyeceksin bilmem ne diyorlar ya babana dahi, babana dahi şimdi benim anam bir tanedir yani yanlış anlaşılmasın <gülüyor> evet. hani, ama bir annemden bir öykü anlatayım size evet. ilk işe başladı yani. ben tanıştığım ondan dolayı ona kesinlikle merhabalar, sevgiler, <gülüyor> selamlar diyorum evet şimdi Sağ olsun çok emekleri var. Bugünlerde de çok yaşlı. Hı hı. Ee, i̇nşallah çok uzun süre evet, inşallah ben ee, arıyorum. işe başlayacağım. Hı hı. 1980 yıllık Türkiye Çimento Sanayi'ne işe girdim, aradım evi. Hı hı. Değil Ankara'dayım, İzmit'i aradım. Hı hı. Dedim ki işte anne işe girdim bilmem ne falan. Oh aferin aslan çocuğum, harika işte şöyledir, böyledir. bir işte anne artık ben de hani bütçeye katkıda bulunacağım. Aslan çocuğum çok güzel bilmem ne. Bak dedi sana bir öğüt vereyim dedi. Bak ilk öğüt. Hı hı. Orada dedi hiç kimseye hiçbir şeyini anlatmayacaksın tamam mı dedi. Hı hı. İstisnası yok hiç kimseye hiçbir şeyini anlatmayacaksın çünkü aleyhine kullanırlar. Şimdi ben diyelim ki bununla bir çalışanım buna evet demiş bir çalışanım mı söyler miyim ya da işte bir fikrim var fikrimi paylaşır mıyım? güvenmem lazım size hadi yönetici oldum bu kafamda bu olarak ya ben böyle genel müdür çalıştı tanıdım ya ...diyor ki hiç kimseye güvenmem ben bu kurumda diyor. Hı hı. Bunu hiç açıkça kim... söylüyor. Evet açık açık söylüyor. Bunu erdem olarak söylüyor. Evet. Bunun üzerine kuruladım işimi diyor. Ne yapacağız ya? Evet. Casuslar mı sokacağız birbirimizin arasına yani? Evet. Birbirimizi sürekli böyle işte kasetlere alacağız bilmem telefonlarını mı dinleyeceğiz? Bu, bu, bu nereye varacak bu? Evet. Ve bu konuda hiç konuşulmuyor biliyor musun? Evet. Yani birbirine baktığı zaman birbirini hasım olarak gören bir toplum olduğumuz konusunda hiç konuşulmuyor. Evet. Neden selam vermiyoruz aynı asansörde? Evet. <gülüyor> bir de yani e, selamın sünnet olduğu, verilen selamın almasının farz olduğunu bilen bir kültürdeyiz. Bunun üzerinde konuşmamız lazım. Evet, evet, evet. Çok önemli, gerçekten çok önemli. O bakından ben ilk bu programı neden güveni çok önemsiyorsun, neden güven üzerinde konuşmak istiyorsun diye açmıştım. Aslında cevabını çok güzel vermiş oldun hakikaten. Ee, Nurdanci bir kısa ara vereceğiz. <gülüyor> Değerli izleyenler, <gülüyor> <gülüyor> sohbet çok güzel ama kısa bir ara vereceğiz. Sonra konuşmamıza devam edeceğiz efendim. Değerli izleyenler, umarım bizimle hem fikirsinizdir. Güven çok önemli. Sohbetimize devam edeceğiz. Palatçı'm. Abi şimdi bu güvenden bahsettiğimizde önce dedin ki aramızdaki ilişkinin beni varlayacağına yönelik güven ön koşu bu. Olmadı mı onun dışındakiler hikaye diyorsun. Peki o onun dışındakiler nedir hocam? Diyelim ki bunu yakaladık. Başka başka neye bakıyoruz güvenin şimdi oluşması için? Şimdi ikinci temel nokta geliyor. Bunlar bence atbaşı gidiyor evet. temellikte yani. O da karakterin. Hı hı. Yani sözünü tutar mısın? Anladım. İşte ne bileyim e, yapacağım dediğin şeyi yapar mısın? Yapmayacağım dediğin şeyi gerçekten yapmaz mısın? İşte ne bileyim Yaptığını söyler misin, gizlemez misin? Hı hı. E, yapmadığını yapmadım der misin? Hı hı. Gibi şeyler. Yani senin karakterinle ilgili bir güven algısı. Bu aslında en temel insan özelliği ve çok enteresan bir şey. Bütün çocuklar böyle doğuyorlar. Hı -hı. Yani bu konuda yüzde yüz doğuyorlar. Doğru. Şimdi yani biz çocuklara yaptığını yapmamayı, yapmayacağını yapacağını öğretiyoruz. Doğru. Eğer hastalıklı bir kültür varsa bunu öğretiyor. Sağlıklı Hı -hı. bir kültür varsa da öbürünü koruyor aslında. Orijinal. Orijinal. Yani Allah'ın bizi yarattığı <gülüyor> hali Hı -hı. ya da işte doğanın bizi neye inanıyorsanız. Hı -hı. O işte bizi saf dürüstlük abidesi olarak yaratıyor. Çocuktan Allah beri çocuk yalan söylemez falan hikayesi bu aslında. Evet. Karakteri bu yani ama... Evet. Şimdi işte bu son beyin araştırmaları falan hep şeyi gösteriyorlar böyle. Biz her şeyi sonradan öğreniyoruz Doğru. aslında. Öyle genlerle gittirdik, metirdik kısmı artık öyle Hı. çok fazla Hı. şey olmuyor. Yani bu bu kadar sabit, sağlam bir özelliği bile değiştirebiliyorsak düşün yani. Neleri Neler değiştiriyor. Ya Şimdi bu çok önemli yani senin karakterine duyduğum güven. Ama bu yetmiyor. Şimdi bir başka şey daha var o da bilgine ilişkin güven. Yani şöyle, şimdi ben geldim, dedim ki çok karakteri düzgün bir adamım, ilişkide de çok düzgün, seni var ediyorum işte bilmem ne falan filan, hani böyle bir şeyim. Geldim dedim ki, ya dedim işte hastalığın var, ya ben, ben bir bakayım sana işte bilmem ne, ama doktor değilim ki ben. Hı hı. Yani doktor olmadan ben o bilgiye sahip olmadan mı konuşuyorum ve bunu sana söylüyor muyum? Ya ben doktor değilim diyecek miyim? Şimdi işte sosyolog olunca çok karıştırıyorlar psikologlukla falan. İşte şöyle peki hocam hocam bende şöyle bir bilmem ne korkusu var ya diyorum hani benim bildiğim var, bilmediğim var. Bilmedikten sonra ben sana konuşamam yani. Hı hı. Ama bakın bugün işte televizyonlar, televizyon bir sürü. insan onu da söylüyor, bunu da söylüyor falan. Ya biliyor musun? Hı hı. E bilmediğin bir bilgi alanından konuşuyorsun, o yüzden o şey farkındalığı sizin gene yazılardan biri, e, hani bilinçli yeterlilik bilinizi nasıl evet. çok önem kazanıyor. Ben neyi gerçekten biliyorum, bilmiyorum. Birey bazen bunu karıştırıyor çünkü kendisinde bilgime duyulan güven. Hı hı. Ama bu da yetmiyor. Şimdi ben bilgide de hakikaten, hakikaten sosyolojiyi yalamış, yutmuş olabilirim. Peki ama bana sosyolojiyle ilgili bir görev verdiğinizde bu görevi yerine getirir miyim? Hmm. Bu da var. Ben çok atıyorum işte çok iyi 100 metreyi koşarım. Bir antrenman nasıl yapılır bilmem ne biliyorum falan falan ama koşmuyorum. Gibi hı hı. sigara sağlığa zararlı biliyorum yüzde kitabını biliyorum. yazarım kitabını abi. yazarım işte 3000 tane madde de var da bilmem ne de falan içiyor musun abi hı hı. yani o bilgiyi uygulayacak mısın? Sonuç alabilsin. Sonucu üretecek misin? Yani? misin? Onu, evet. Üretmekten onun emeğin namusluca verecek misin? Evet. Yani gerçekten. Çok, çok, evet. Şimdi bu da ne, bizi neye götürecek? Buraya kadar hepsi neye götürecek? Sorumluluklarını almaya götürecek. Evet. E, sigarayı bırakmıyorum çünkü sigara çok sağlığa işte bilmem çok daha ama lezzetli de bir çevre baskı yapıyor falan değil abi. Sen sigarayı bırakmıyorsun ya da diyeceksin ki ben sigarayı bırakmıyorum. Evet. Bu bakın ne kadar bireyi de güve, kendini güçlü kılan bir şey aynı zamanda. Ona. ...buraya kadar olanların yan... ...olumlu etkileri de var. Evet. Son şeyde... Şimdi bütün her şey kötü olabilir buraya kadar. Yani hı. ilişkide iyi bir şey yaratmamış olabilirim. Karakterimde işte yalan olan falan olabilir. Bilgim yetersiz olabilir. İşim Uyuyorum. de üretmiyor olabilirim. Hı hı. Fakat şunu diyebilirim. Bir noktadan bir dakikaya ben bütün bunların farkına vardım ve şimdi bundan sonra kendimi düzelteceğim. Hı hı. Geleceğe duyulacak güven ilişki içerisinde. Evet. Ben bütün bunlara rağmen toparlayacağım tabii onun da gereğini yapmak yani sıfırlamak bütün her şeyi. O sıfır ...içerisinde o güveni oluşturacağım... ...adımlarını atacağım. Dolayısıyla... ...yani bir, ilişkiye duyulan güven... ...iki, karakterime duyulan güven... ...üç, bilgime duyulan güven... ...dört, eylemlerime sonuç almaya duyulan güven... ...beş, geleceğe duyulan güven. Beş parçası var aslında. Yani. Biz bir tane cümle söylüyoruz. Yani. Nurdoğan güvenilmez. Hayır, şunu söylemediğim. Nurdoğan şu konuda güvenilmez. İlişkide güvenilmez ama sözünde namusludur. Evet, Nurdoğan güvenilmez. Ağzına <gülüyor> <gülüyor> Nurdoğancığım, hoş geldin. İyi ki geldin geldi. Palaçığım Nurdağan'a doyum olmuyor. Olmuyor hocam. Biz Nurdağan'ı yine davet ederiz. Edelim hocam. Gezindim, sağ sağ olun. Sağ evet. olun. Çağırdığınız için çok teşekkür evet. ederim. Çok Sen, sağ olun. Evet. Ağzına, evet. Ağzına sağlık. Evet. Değerli izleyenler, evet. Önemli bir konuda, önemli bir konumuzda bir sohbet oluşturduk. Önümüzdeki sohbetlerde yine birlikte olalım efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.